Bir çocuğun sınıfta yaşadığı maceraları ve de matematiğin tarihini anlatıyor. Bu çocuk sınıfında matematik öğretmeni ona bir havuz problemi soruyor. Ve o havuz problemlisinde de bir tane musluk tıkanmış oluyor. Ve o çocuksa musluğun neden tıkandığını çözme, çözelim diyor ve matematik öğretmenine bir fenalık basıyor. Matematik tarihinde ise... Çok çok eski zamanlarda parmak sayımı yapılırmış. Fakat 22, 32 gibi büyük sayılarda bir bu biraz zor olurmuş. Bu, bu zorluk yüzünden de kes tabletler yapıp üzerine çubuklar yapmışlar. Ve böylece bu daha kolay olmuş. Sonra da ileride de bir ağaç parçası keser ve ne kadar mesela bir çoban koyunları saymak için o parçadan mesela bir tane koyun bir tane yontarmış ve de o öyle olurmuş. Sonra da sayılar çıkmış ve böyle işlemler falan yapabiliriz. Kitabı bunu anlatıyor. Bu kitabına en yerde bu çocuğun havuz problemindeki tıkanmış musluğu tamir etmesi etmeye çalışması beni çok etkiledi. Bu da öğrendiğim şey hayatımızın her yerinde matematik olduğu için matematiği sevmemiz gerektiğini öğrendim.